Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Sıralı derslerin bugün üçüncüsünü işleyeceğiz inşallah. İlk derslerde de hatırlattığımız gibi dinde delilli hareket etme her zaman hazır olma Allah Azze ve Celle'nin bizlerden istediği kulluğu Geriye gibi ifa etme. Dünkü sohbetimiz üç husus üzerinde devam etmiş, sonra ibadetin yüzlerine gitmiştik. Dünkü sohbetimiz kabirdeki sorguyla başlamış ve bu sorguda sorulan üç unsurun tanımıyla devam etmiştir. Yani şu anda öldüğünüzü düşünün, kardeşlerinizin sizi yıkayıp kefenleyip kavre koyduğunu düşünün ve onlar sizi oraya bırakıp eve döndüğünde siz amelinizden baş başa kalmışsınız. İki tane melek gelmiş, sizi oturtmuş ve size üç tane soru soruyor. Rabbim kim? Dinin ne? Sana gelen elçi kim? Yani peygamberin kim? Dün bunun üzerinde durmuştuk. Bugün ise ibadetlerin çeşitleri üzerinde devam edeceğiz. Allah hepimize anlayış versin. Tevhidi yaşamayı, Allah Azze ve Celle'ye gereği gibi kul olmayı, Müslüman olarak yaşayıp, Müslümanlar ölmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bugünkü konumuz rağbet, rehbet ve haşyetle başlıyor. Aleykümselam var. Kardeşlerim, rağbet, korku ve huşunun delili Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Şüphesiz ki bunlar Hayırlı işler yapmaya koşarlar. rabet ederek, Korkarak bize dua ederler. Bize gönülden derin huşu duyarlar. Enbiya suresinde. Haşyet, Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, O halde onlardan haşyet duymayın, Yani korkmayın, Benden korkun diyor. Kardeşlerim, rağbet sevilen bir şeye kavuşmayı sevmek, yani arzu duymaktır. Rahbet ise kendisinden korkulan şeyden kaçma sonucunu veren korku demektir. O halde bu, beraberinde amel bulunan bir korku çeşididir. Allah hepimize anlayış versin. Huşu ise Allah Azze ve Celle'nin şeri hükümlerine teslim olacak şekilde onun azameti önünde zillet duyma ve eğilmedir. Zikredilen ayeti kerimede Allah Azze ve Celle halis kullarını Allah'a rağbet duyarak ve ona huşu ile birlikte, rahbet ile yani korku duyarak dua etmekle nitelendirmektedir. Burada kardeşlerim dua hem ibadet anlamıyla duayı hem de Allah'tan dilekte bulunmak manasında duayı kapsamaktadır. O halde ihlaslı olan kullar yüce Allah'tan nezninde bulunanları umarak ve onun mükafatını isteyerek Dua etmekle birlikte onun cezasından ve günahlarının sonuçlarından korkarak da dua etmelidir. Rabbim hepimizi tevhid ehli kardeşlerim. Şimdi düşünün mümin bir kimsenin yüce Allah'a korku ile ümit arasında koşması icap eder. İtaat halinde ümidin daha baskın gelmesi gerekir ki, itaata karşı bir gayreti olsun ve kabulü ümit edilsin. Bir günah işleyecek olursa, korku baskın gelmeli ki, o günahtan kaçıp cezasından kurtulabilsin. Allah korkan kalp versin hepimize kardeşlerim. Kişinin hastalık halinde, Umut tarafı ağır basar. Hastalık halinde de korku tarafı ağır basar. Çünkü hastanın kalbi kırıktır, ruhu zayıflamıştır. Belki de eceli yakınlaşmıştır ve ölecektir. İşte o bu haliyle Yüce Allah hakkında güzel zan beslemedir. Sağlık halinde ise uzun süre hayatta kalmayı ümit etmedir. Ve çalışabilecek amelde bulunabilecek haldedir. Bu hali onu azgınlığa ve serkeşliğe itebilir. Bu durumda böyle bir halden kurtulabilmek için korku tarafı ağır basmalıdır. Korku ve ümit aynı şekilde birbirine eşit olmalıdır ki, ümit Allah'ın mekrinden kişiyi emniyete düşürmesin. Korku da Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesin. Çünkü kardeşlerim her ikisi de çirkindir ve kişiyi helaka götürür. Aleykümselam selam bana mutluluk. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Sözümü tekrarlayacak olursam burası tevhitte çok önemli meselelerden bir tanesi. Korku ve ümit aynı şekilde birbirine eşit olmalıdır. Ümit, Allah'ın tuzağından kişiyi emniyete düşürmeyecek, korku da Allah'ın rahmetinden ümidi kestirtmeyecek. Şimdi, neden buraya dikkat edelim kardeşlerim? Korku da, ümit de, fıtri duygularımızdan değil mi? Hep bizde olan hasetler öyle değil mi bunlar? Bakın harici dediğimiz insanlar korku da aşırı gitmişler. Ümit diye hiçbir şey kalmamış. Aleykümselam bana kulbaş Mürciye dediğimiz insanlar da bunlardaki korkudaki aşırılığa binaen bunlar da ümit duygusunda aşırı gitmişler korkmayı unutmuşlar kardeşlerim. Burayı yakalatabildim mi? Allah razı olsun. Amin. Ecmai. Demek ki insanda korku ve ümit birbirine emsal teşkil edecek. Allah korkusu ümidi zedelemeyecek. Allah'tan ümit etme de korkuyu kesmeyecek. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Hoş geldiniz kardeşim. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki bunun zıttı insanı helaka götürüyor. Kardeşlerim haşiyet ise korktuğu kimsenin azametini ve egemenliğini kemalini bilme esasına dayalı korkudur. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında kulları arasında Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar diyor. Yani, onun azametini, onun kemalini ancak bilen insan korkar. Demek ki haşyet, haf, korkudan daha özel bir anlam ifade ediyor. Kardeşlerim, aralarındaki farkı açıklayacak olursak, Birincisi bu yüce Allah'ın kevni hükümlerine teslim olmaktır. Yani göklerde ve yerde bulunan müminiyle, kafiriyle, iyisiyle, kötüsüyle bütün insanlar için geneldir. Yani herhangi bir kimsenin böyle bir teslimiyete karşı büyüklenmesi, baş kaldırması mümkün değil. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuş ve ona döndürülecek diyor. Bir de kardeşlerim şer'i İslam teslimiyeti vardır ki bu da Yüce Allah'ın şer'i hükümlerine teslim olmadır. Bu ise Allah'a itaat eden Resuller ile Onlara güzel bir şekilde tabi olan kimseler hakkındadır. Allah bizi bunlardan eylesin kardeşlerim. Yani, Bir insanın, istese de istemese de bir yaratılmış olması vardır. Bir de yaratılan bir insanın, Allah Azze ve Celle'nin, Koymuş olduğu sınırlara uyup uymaması vardır. Teslimiyet dediğimizde, Bunların güzelce yakalanması gerekir. Allah hepimize hayır versin. Doğruyu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. İbadet çeşitlerinden bir tanesi de istihanedir. Yani yardım dileme. Allah Azze ve Celle kitabında hele hele her namazda okumamızı istediği Fatiha suresine bakacak olursak Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz diyor. Aleykümselam ve rahmetullah hoş geldiniz. Demek ki yardım dilediğin vakit Allah'tan yardım dile diyor. Yardım dileme bizim fıtratımızda olan bir şey kardeşlerim. Muhakkak ki bizler her meselede bir şeyden yardım isteme Yardım dileme üzerine yaratılmışız. Ama bunun ibadet boyutuna gittiğimiz zaman yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz diyor. Allah Azze ve Celle'den istenilecek bir şey sunulacak bir şey ne bir ölüden ne bir diriden istenmez kardeşlerim. Sadece ve sadece yardım dilediğin vakit Allah'tan yardım dile. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Evet. İstihane yardım talep etmektir kardeşlerim. Allah'tan yardım dileme bunun dindeki karşılığı kavram olarak istihane nedir? Yani bu kulun Rabbine karşı zilletinin tam anlamıyla farkına varmasını ve işini ona havaletmesini, etmesini onun kendisine yeterli olduğuna inanmasını ihtima eder. Böyle bir yardım dileme ancak Allah'a karşı duyulur. Çünkü Allah Azze ve Celle yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım dileriz buyruğuyla bize bunu devamlı hatırlatır kardeşler. Kardeşlerim, İstihane'nin yalnızca Allah'a tahsis edilmesinin sebebi yalnız anlamını ifade eden buyruktur. Allah bunu güzelce anlayanlardan eylesin. Çünkü bu türlü bir yardım dilenme Yüce Allah'tan başkası hakkında söz konusu olursa kişiyi dinden çıkartıp ve neticede İşlak edeni de müşrik var. Ama kardeşlerim kişi mahluktan yani kendisi gibi yaratılmış birinde gücünün yetebileceği bir husus hakkında yardım isteyebilir. Bu da kendisi için yardım istemenin durumuna göre değişir. Eğer kendisi için yardım istenen husus bir iyilik ise bu hem yardım isteyen için caiz hem de yardım eden için yardımcı olma meşru olur. Çünkü Allah Azze ve Celle bizlere ne diyor? İyilik ve takva üzerine birbirinizden yardımlaşın diyor. Allah ömür boyu iyilikte ve takva üzerinde birbirinden, birbiriyle yardımlaşan samimi kullardan eylesin bizlere. Eğer günah üzere olursa, bu yardım isteyen için de yardım eden için de haram olur. Çünkü Allah Azze ve Celle günah işleme ve haddi aşmak üzere yardımlaşmayın buyurmuştur. Demek ki mübah bir husus olursa bu hem yardım isteyen için hem de yardım eden için birçok hayır kazandırıyor. Ancak yardım eden başkasına iyilik yapmanın karşılığında sevap da alabilir. Dolayısıyla böyle bir kimse hakkında yardım etme, yüce Allah'ın ve ihsan edin, muhakkak Allah ihsan edenleri sever buyruğu dolayısıyla meşru bir iştir kardeşlerim. Ama kişi gücü yetmeyen ve huzurda bulunan bir yaratılmıştan yardım isterse, Böyle bir yardım isteme boş bir iştir. Bunun hiçbir faydası yoktur. Mesela ağır bir yükü taşımak için güçsüz, zavallı birinden yardım istemek gibi. Kardeşlerim istiaze ise sığınmadır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi de ki sabahın Rabbına sığınırım. De ki insanların Rabbına sığınırım. İstiaze, hoşlanılmayan bir şeyden himaye edilmeyi istemek demektir. Buna göre, istiazede bulunan kişi, sığındığı kimsenin himayesine girmiş ve ona güvenip dayanmış, ona bağlanmış demektir. İstihazenin birkaç çeşidi vardır kardeşlerim. Mesela yüce Allah'a istihazede bulunmak. Bu ona en ileri derecede muhtaç oluşu, ona bağlanıp dayanmayı, onun kendisine yettiğine ve hali hazırda gelecekte küçük, büyük, İnsan ya da insandan başka her şeye karşı tam anlamıyla himaye edeceğine inanıp bağlamayı ihtiva eder. Belki de bu meseleyi en güzel anlatan, izah eden Felaklanmaz suresidir kardeşlerim. Düşünün, de ki diyor, sabahın Rabbına sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden Sure'nin sonuna kadar baktığımızda hep bu türlü geliyor. Yine de ki insanların rabb'ına, insanların meliki'ne, insanların ilahına vesvese veren o sinsi ve sinici olan şeytanın şerrinden sığınırım. Aleykümselam ve rahmetullah hoş geldiniz kardeş. kardeşlerim. Kardeşlerim bu konular hakikaten çok çok önemli ve dinde bilinmesi zararı olan unsurlardandır. Allah hepimizin cehaletini gidersin. Bunları belki defalarca anlattık ama tekrar tekrar anlatılmanın tekrar tekrar işlemenin hakikaten Muhammed ümmetine çok çok faydası vardır. Çünkü gerçeğin doğru olanın doğru şekilde aktarılmaması öğretilmemesi hemen insanların ilk gördüğü şeye şeytanın da verdiği vesveseyle kandıkları ve yok oldukları görünür. Allah hepimizi izzetli ve şerefle kalsın. Amin. Ecmai. Kardeşlerim istihaze Yüce Allah'ın kelamı, azameti, izzeti ve buna benzer sıfatlarından herhangi bir sıfatıyla da olur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın yarattıklarının şerrinden onun tam ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Yani istihaze ederim diyor. Altımdan bilinmedik bir şekilde yakalanıp helak edilmekten senin azametine sığınırım. Acı ve ıstıra bile ilgili duasındaysa hissettiklerimin ve korkup çekindiklerimin şerrinden Allah'ın izzeti ve kudretine sığınırım diyor. Senin gazabından rızana sığınırım diyor. Amin Ya Rabbi. Aleykümselam bana hoş geldim çakırım. <gülüyor> Yine Allah Resulü İslameti ve Selam Rabbim sana ve çine sığınırım diye dua etmiş ve bu tür istihaze ile Rabbına sığınmıştır. Allah hakla amel edenlerden eylesin kardeşlerim? Ölülerle ya da sığınma talebini karşılama gücüne sahip ancak hazır olmayan canlılar ile istihaze bu ise şirktir kardeşlerim. Caiz olmayan bir sığınmadır ki Allah bizi de neslimizi de böyle pisliklere bulaşmaktan beri buyursun. Çünkü Rabbimiz bir gerçek de şu ki insanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Bununla da onların azgınlıklarını artırlardı buyurmuştur. Yine kardeşlerim insan mekan ya da bunların dışındaki mahluklardan kendilerine sığınılması mümkün olan şeylerle istihazede bulunur. Böyle bir sığınma caizdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fitnelere dair hadisinde geçen ifadelere bakacak olursak o fitneler kendilerine doğru yaklaşana kendileri de o da yakınlaşır. Kim de bir sığınak ya da bir barınak bulursa ona sığınsın hadisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bu sığınak ve barınağı şöyle ifade ediyor kardeşlerim. Kimin develeri varsa o da gitsin develerinin başında bulunsun diyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mazlum oğullarından bir kavim hırsızlık yapıyor. O kadını Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyorlar. Kadın da ümmü sellemeye sığınıyor. Yani bu türlü bir sığınma caiz olan bir sığınmadır. Eğer zalimin şerinden birine sığınacak olursa, böyle bir kimsenin mümkün olduğu kadar barındırılıp himaye edilmesi icap eder. Şayet haram bir fiili işleme yahut da farz olan bir işten kaçmak için sığınma talebinde bulunuyorsa, böyle birinin himaye edilmesi haramdır. Evet, kardeşlerim. Belki, bunlara yabancısınız. Belki, hep bildiğiniz bir mesele ama, bizimki bunları tekrardan ibaret. İstiazeden sonra, istigase kelimesine gelecek olursak, bu da, imdat isteme. Yani, zorluklardan ve helak olmaktan, kurtarmak anlamına gelir ki yüce Allah ile istigaze etmek yani ondan imdat dileme bu amellerin en faziletlisi ve en mükemmellerindendir. Peygamberlerin ve onlara tabi olanların izledikleri yolda budur kardeşler. Hani siz Rabbinizden imdat istiyorsunuz da muhakkak ben her biri ardınca bin melek ile yardım ediyorum diye duanızı kabul etmişti diyor Enfa Suresi'nde. Evet kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Allah Resulü ve Vesselam bir gün Allah'ım bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım eğer şu müslüman topluluğunu helak edecek olursan Yeryüzünde sana ibadet edilmez demiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü omuzlarından ridası yere düşmüş ve Ebu Bekir gelmiş ridasını yerinden kaldırıp omuzları üzerine koymuş ve arkasından Ey Allah'ın Resulü Rabbuna bu kadar yalvarıp yakarman yeter. Şüphesiz ki o sana verdiği vaadi gerçekleştirecek demiş ve bunun üzerine Yüce Allah ayet bildirmiştir. Düşünün kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderirken ona bazı tembihlerde bulunuyor. Sen diyor kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet edin. Şayet tutarlarsa onlara günde beş vakit namazın olduğunu haber ver. Şayet onu da tutarlarsa onlara zenginlerden alıp fakirlere dağıtmak üzere zekatın farz olduğunu söyle. Bakın arkasından ne diyor? Mazlumun ahından sakın çünkü onunla Allah arasında perde yoktur diyor. Kardeşlerim neden mazlumun ah dediğinde Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ediyor? Hiç düşündük mü? İstikase neydi? İmdat isteme, imdat dileme değil mi? Yani kişinin tüm benliğiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelmesi ve tüm benliğiyle ondan imdat istemesi mazlum birini düşünün, zulme uğramış, Allah'tan başka hiçbir yardımcısı yok ve kendi halini de Allah'tan başka o işten kurtaracak hiçbir varlığı bilmiyor. Dönmüş, bütün kalbiyle, bedeniyle Allah'a yalvararak o meseleden, o beladan kurtulmayı ister değil mi? İşte istigaze, Allah'tan bütün benlikten imdat isteme, imdat dilemedir ki, bu da kardeşlerim, amellerin en faziletlerindedir. Allah bunu akıl eden, anlayanlardan eylesin. Ama kardeşlerim, hak öğrenilmeyince, Allah'tan gelen ilim, Kur'an ve sünnet, öğrenilmeyip tahsil edilmeyince, kişinin cehaletini, şeytanın ilmi doldurusun. Ölülerden, ya da hazır olmayıp, buna güç yetirebilen insanların varlığından, onlardan imdat isteme gündeme gelir ki, bu da şirktir. Çünkü bunu ancak, bunu ancak cahil kimseler yapar. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını, ne bir ölüye ne de bir deriye vermek mü mü mümkün değildir kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin. Bunu anlayanlardan eylesin. Eğer hakikaten Allah'ın dini tahsil edilmezse bunların insanın başına gelmesi işten bile değildir. Yaşamış olduğumuz ortamda Bunların örneklerini çok rahatlıkla görebiliriz. Kişinin başı dara geldiğinde özellikle yaşamış olduğumuz ortamda hele hele tasavvufa meyil etmiş veya bir mürit dediğimiz insanlar imdatı kimden diler kardeşlerim? Allah'tan mı yoksa şeyhlerinden? Hangisinden Allah hepimize anlayış versin, güzellik versin, Allah'a yaklaşmada sahih olan vesileleri edinenlerden iyisin bizlere. Kardeşlerim, devam edecek olursak, zebihin, yani eti yenilebilir hayvanların kesilmesinin, Allah adına yapılmasının ibadet olduğu. Çünkü kardeşlerim, Allah azze ve Celle kitabında "Peki şüphesiz benim namazım, kurban kesmem, hayatım ve ölümüm alemlerimden da bunun Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur." der. ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatu ve da "Allah'tan başka adına kesen kimsenin üzerine Allah'ın laneti olsun." diyor. Sesim geliyor mu? Sesim net değil mi? Kardeşlerim zebih yani kan akıtma veyahut kurban kesme özel bir şekilde kan akıtmak suretiyle canın çıkmasını sağlamaktır. Bu da ibadet şekillerindendir. Kendisi adına kesim yapılanın tazim edilmesi, onun önünde zilletin açıklanması ve ona yakınlaşmak maksadı ile ibadet olarak yapılan kesim böyle bir kesim ancak Yüce Allah'ın teşriği buyurduğu şekilde sadece Allah için yapılır. Bu şekildeki bir kesimin Allah'tan başkası için yapılması şirktir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle deminki ayette de bildirildiği gibi de ki diyor şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin bu Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur diyor Enam suresinde. Ama kardeşlerim mesela halk arasında bazen misafire ikram etme, aynen İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi, gelen misafirlerine hemen bir hayvan kesip ikram etmesi ve onların yemeyince korkma meselesi var. Veyahut bir düğünde, veyahut bir başka maksatla kesilen şeyler vardır. Bunlar müstahap olandır. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Misafirne ikramda bulunsun diyor kardeşim. Buradaki illet o hayvanı keserken besmele çekilecek, Allah adına kesilecektir. Yani kesimdeki maksat ve kesilirken söylenecek kelime besmeledir. Bu şarttır. Bu yapılmadığında Allah adına değil başkası adına kesilirse ancak o zaman şirke gider. Evet herhalde keramet. Bismillah dedik Bismillah girdi. Öyle mi? <gülüyor> evet. Veyahut öyle insanlar vardır ki bunu ticaret için yaparlar. Eti yemek suretiyle değil de sırf ticaret yapmak için kesim yapan insanlar vardır. Aleyküm selam ve Bu da adabına riayet ettiği müddetçe caizdir. Bunda asıl olan mübahlıktır. Çünkü Allah adına kesiliyorsa, besmele de çekiliyorsa, bunda sorun yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Haram olan nedir? Allah adına değil de bir başka sadına. Ayşe annemiz diyor ki kardeşlerim, birisi ey Allah'ın Resulü falan kabile şirk üzerineydi. Ve şirkten yeni kurtuluyorlar. Bunlar et keser ve insanlara satarlar. Yani bunların geçimi bununla biz bunların o hayvanları keserken besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz. Ne yapalım diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, böyle bir andaysa siz besmele çekin önünüzden yiyin demiştir. Kardeşlerim İslam'da kurbandan sonra evet Nezir kelimesinin üzerinde duracak olursak Nezir, diğer adıyla adaktır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi onlar adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlardı. İnsan Suresi'nde Kardeşlerim, nezrin adakta bulunmanın Yüce Allah'a ibadet kapsamı içerisinde olduğunun birçok delili vardır. Aynen ki okuduğumuz ayette olduğu gibi onlar adaklarını yerine getirirler diyor. Allah Azze ve Celle bu gibi kimseleri adaklarını yerine getirdikleri için övmektedir. Bu da Allah'ın böyle bir davranışı sevdiğine delildir. Yüce Allah'ın sevdiği bütün ameller ise ibadetin kendisidir kardeşlerim. Bu da ayeti kerimede geçen ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar buyunu ayrıca desteklemektedir. Kardeşlerim şunu da anlamak gerekir ki gereğini yerine getirdikleri için Yüce Allah'ın bu kimseleri övdüğü yani nezir adak aslında Yüce Allah'ın farz kıldığı bütün ibadetleri kapsamına alır. Çünkü farz olan ibadetlere insan başladığı takdirde onların gereklerini yerine getirmeyi de üstlenmiş olur. Aleyküm selam ve rahmetullahi Mesela Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve beyt ateki atiki tavak, tavaf etsinler diyor Hac suresinde. Demek ki insanın kendisini herhangi bir şey ile veyahut farz olmayan bir itaat ile yükümlü kılması anlamına gelen nezir, adak mekruhtur. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, adakta bulunmayı yasaklamış ve şöyle demiştir. Adak adamayın. O ayrı bir hayır getirmez. Bu cimriden mal çıkarmaya benzer demiştir. Ama bununla beraber her kim Allah'a itaat olmak üzere bir adakta bulunmuşsa onu da yerine getirmesi gerekir kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'a itaat etmeyi adarsa ona itaat etsin buyurmuştur. Demek ki nezir adak tabiri genel olarak farz ibadetler hakkında kullanıldığı gibi özel olarak da insanın yüce Allah için herhangi bir şeyi yerine getirmekle kendisini yükümlü kılması anlamında da kullanılır. Mesela Allah kendisinden razı olsun. Ömer geliyor, ey Allah'ın Resulü ben cehalette şu Kabe'nin içine girmeyi ve itikafta bulunmayı kendime nezrettim diyor. Bakın cehalette İslam'da değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözlerin yerine getirilmesinde en layık olan Allah'tır. Git, nezrini yerine getir demiştir. Yine bir adam gelmiş, Ey Allah'ın Resulü, benim doğan her çocuğum ölüyordu. Ben de Rabbıma nezrettim. Eğer bir erkek oğlum olur, boyumca büyür, ölmezse, ben de Rabbıma 30 tane koç kurban edeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen bunu putlara mı adadın? Hayır. Putların bir kurban yerinde mi keseceksin? Hayır. Öyleyse git adam yerine getir diyor. Demek ki nezir dinde var. Bütün ibadetleri genel olarak ele aldığımızda nezir hükmüne giriyor. Özel olarak ele aldığımızdaysa demek ki nezretmeyin adak adamayın diyor. Ama adamızsanız da yerine getirin. Çünkü adak adama nezretme cimriden mal çıkarmaya benzer diyor. Hakikaten de yaşamış olduğumuz şu topluma baktığımızda kardeşlerim durup dururken birisi gidip de bir hayvan alıp bir koçtu, bir danaydı bir inekti neyse sırf Allah rızası için kesip dağıtmaz ama bir araba alır hemen bir koç keser kan akıtayım ya ne alır ne olmaz bir ev alır kurban keser oğlu askerden gelir kurban keser ağır bir hastalıktan kurtulur hemen kurban keser vesaire. İşte Allah Resulü ve vesselam cimriden mal çıkarmaya benzer diyor. Nezretmeyin ama adamızsanız da bunu yerine getirin diyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz inşallah buraya kadar olsun. Siz azı çuva sayın. Sohbetimi şöyle toparlayacak olursam ibadet yüzlerinden rağbet Rahbet ve haşyetin üzerinde durduk. Rahbet neydi? Korku. Sevilen bir şeye kavuşmayı sevme, arzu duyma. Rahbetse kendisinden korkulan şeyden kaçma sonucunu veren korkuydu. Haşyet korktuğu kimsenin azametini ve egemenliğinin kemalini bilme esasına dayalı korkuydu. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Sonra, inabe kelimesinin üzerinde durduk. O da neydi? Yüce Allah'a itaat etme, masiyetlerinden kaçınma suretiyle Allah'a dönme. Sonra, istihane kelimesinin üzerinde durduk. Neydi? O da yardım dileme. Kimden? Sadece Allah'a ibadet etme, Yalnızca ondan ya yani. problem. Sonra istiaze kelimesinin üzerinde durduk. Bu da neydi? Sığınma. Yani hoşlanılmayan bir şeyden himaye edilmeyi isteme. Yani Allah'a sığınma. Evet kardeşlerim. Ondan sonra istigase o da neydi? İmdat dileme. Bu ise zorluklardan ve helak olmaktan kurtulmak için ancak Allah'tan yardım dileme. Sonra kurban kesme, sonra nezir üzerinde durduk. Allah subhanahu ve teala anlattığımız doğrularla hepimizi yaşamayı nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka uymayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bugün yorgun olduğum için biraz az işleyelim diyeyim. Hakkınızı helal edin. Subhaneke. <gülüyor> Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente, estağfuruke ve töbüle. Bu an hamdla